Elim ne yazacağını bilemez. Cellatlar yağlı urganlarla bekler beni babacığım. Bu mektubu sana hücremin soğuk taş duvarlarının arasında yazıyorum. Bu gece hayatta olduğum son gece. Gecenin karanlığı sanki kefenim oldu. Bu da geçecek babacığım. Şüphem yok. Sonra bedenim senin omuzlarında olacak. Etrafta öldürücü bir sessizlik var. Hatıralar gönlümde canlanır. Hüznüm beni yıksa da huzurumu Kur'an'dan birkaç ayetle buldum. Ruhum zayıfladı. İçimi bir korku sardı. Ve beni ölüm korkusu titretti. Hayatım boyunca inanarak yaşadım. Ancak İmanın tadına hapiste vardım. Sağ olsunlar. istemem yemeklerimi kaldırsınlar, aç değilim. Bu acı yemeği ne annem yaptı benim için, ne de tepsiyle sundular onu bana. Şu an yanında maalesef kardeşlerim de yok babacığım. Bana yardım etmekte yarışan, gelip el uzatan kardeşlerim de yok. Bazen zincir sesleri bozar soğuk zindanın sessizliğini. Bazen de gardiyanların elleriyle, parmaklarıyla oynaşması. Şeytani gözlerle bakıyorlar bana bazen. Hücremin kapısının küçücük penceresinden. Adeta avına bakan bir kaplan edasıyla. Bunu da güya güvenlik adına yapıyorlar. Ben yine de onlara ne küsüm ne de kin duyuyorum. Kendimi teselli etmek için onlar bana ne yaptık gidiyorum. Kanımla boyanmış ellerini bana iyilik edermiş gibi uzatsalarda. İçlerinden biri var ki ahlakı tıpkı senin ahlakın gibi güzel babacığım. Hem de hiç saldırmaya susamış gibi de durmuyor. Bazen bana bakarken gözlerini benden kaçırıyor. O an kendini benim yerime koyduğunu hissediyorum. Yokluğunda çocuklarının tadıcı acıyı düşündüğünü görüyorum. Bazen kendi kendime şu soruyu soruyorum. Acaba evine gittiğinde çocuklarının yanındayken yüzümü hatırlar mı diye. Yüzümü hatırlayıp gözlerinden yaşlar akıyor mu diye. Soğuk zindanın sert duvarlarında bir pencere. Kalın parmaklıklar hayatın manası sanki. Pencereden düşünceli baktığımda... Acılara direnenleri görürüm. İnsanların kalplerindeki galeyanı bir sis gibi tasvir eden sessizliği. Bu sis herkeste var. Onlar gizlese de. Ben ölüm inanımı açıklamış olsam da içimde bir fısıltı var. Beni bu ahmak devrime neyin sürüklediğini soran bir fısıltı. Ben de diğerleri gibi itaat etsem ne olurdu ki sanki? Bana ne zararı olurdu ki sussaydım. Yüzün galebe çaldığında suskunluğumu daha da arttırsaydım. Şu kanın içinde fukurdayan ateşleri söndürüp gidecek. Nabızlarımda atan kalbim yarın atmayı bırakacak. Benim kurban olmam zulmü ortadan kaldırmayacak. Zulüm kafilesi devam edecek. Sadece sürüden bir kuzu eksilecek. Sen diyorsun ki hayatı Ulvi bir amaç için yaşamak zulmü alkışlamaktan yeğdir. Sıcak nefesini söndürseler bile duman hayatlarını sarmaya devam edecek. Kırbaçların altındaki bedenimin yaraları sanki suçluların korkusu, sabahların habercisi gibi. Hikayem hatırlanır mı? Yoksa karanlıklarda kayıp mı olur bilmem. Acaba tarih beni komplocu diye mi yazar yoksa putları deviren bir kahraman diye mi? Tek bildiğim şu an sulmün tadına bakmam. Milletim için bir ışık olsaydı o yeterdi bana. O zaman devrimi istiyor olmazdım. Kötülüğün olmadığı, insanların aşağılanmadığı güzel bir hayat isterdim. Yine de şerefimle öleceğim. Damarlarımda özgürlüğün kanı dolaşarak göreceğim. Herkese sabah oldu babacığım Güneşin ışıkları her yeri aydınlattı Daldaki serçe ışıl ışıl yeni bir güne merhaba dedi Sütçü her zamanki gibi hoş sözlerle gelecek kapımıza Hoş ve güzel sözlerle çalacak kapımızı Benim hücremin kapısını ise iki cellap çalacak Biraz sonra iki direk arasında ipe asılmış olacağım. Sanat tesellim şu ki, bu ülkenin eliyle yapılmadı bu ip. Bu ipi öğren, medeniyetin ve ilim meşalesinin aydınlattığı ülkeler. Ya da iddiaları öyle. Yaralı vatanıma onu getirenler ise hainler. Hüzün ve keder içinde kırık dökük yaşamanı istemem. Oğlun, sussuz yere kelepçilerle bağlı ölümek zorundu. Hatırla gençken anlattığın vatan aşkıyla dolu hikayeleri. Annemin gece karanlıklarında hıçkırıklarını duyduğunda, komşularından kalbinin derinliklerindeki yüzünü saklamanı ve beni affetmeni isterim. Tek istediğim bağışlamandır beni. Annemin özlem ve şefkati hala kulaklarımda çınlar. Hala kulaklarımda çınlar yavrucuğum dişi. ''Unutma babacığım, beni hatırla.'' Bugün sabah olduğunda içimde hiçbir hüzün kalmamış olacak. Gönlüm doğruyu ararken mutluluğu tadıyor. Ve şimdi benden sonra kim kalacak? Hangi yürek benden sonra doğruluk için atacak? Bir gün ışık galip gelirse, haydutların kanunu doğruların elleriyle yırtılıp gidecek. Her kim ki ülkemde zilletin dostu olursa, Hüznümü artıracak. Onlarla hesap gününde kutsal hükümlerin adaleti altında görüşmek üzere. Mısır'ın ölümsüz şehidi Ahmet Eldecvi sadece 20 yaşında. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله خلاص يا أم عبد الرحمن الله نعم والله